Biz senin yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak senin memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki kendilerine kitap verilenler onun Rab'lerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ehli kitaba her türlü mucizeyi getirsen, onlar yine de senin kıblene asla dönmezler. Sen de onların kıblesine uymayacaksın. Onlar birbirinin kıblesine de uymazlar. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzusuna uyarsan, işte o vakit sen kesinlikle hakkı çiğneyenlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma. Kabe, üç büyük dinin temsilcisi olan peygamberlerin atası ve tevhid inancının öncüsü durumundaki Hz İbrahim tarafından bir mabet olarak inşa edilmişti. Dolayısıyla kıble olmaya en layık mekanda burasıydı. Kabe kıble olarak benimsenmekle bütün Müslümanların bir olan Allah'a karşı ifa ettikleri, en yüce ibadet sayılan namazda yönelecekleri bir tevhid odağı haline gelecekti. Bundan sonra sıra, o dönemde henüz müşriklerin put evi olarak kullandıkları bu kutsal mekanın putlardan arındırılmasına, böylece ilk kuruluşunda olduğu gibi, her yönüyle tevhidin merkezi ve sembolü hüviyetine yeniden kavuşmasına gelecekti. Ayrıca Müslümanların Kudüs'e doğru namaz kılmaları muhtemelen Yahudileri de şımartıyordu. Halbuki İslam, eski kitabi dinlerdeki evrensel doğruları devam ettirmekle birlikte, hiçbir eski geleneğin taklidi olmayan, yepyeni ve insanlık onuruna en uygun değerler getiren bir sistemdi. Yozlaştırılmış bir dinin mensupları olan Yahudileri taklit ediyor gibi görünmek herhalde Hz. Peygamberi rahatsız ediyordu. Kısaca Kabe'nin kıble yapılması hem dini hem de siyasi bakımdan büyük önem taşıyordu. Bütün bu sebeplerden dolayı Resulullah Allah'a yalvarıyor, içinde doğup büyüdüğü fakat zorla terk etmek durumunda bırakıldığı kutsal Mekke'deki Kabe'nin kıble olmasını diliyordu. Nihayet Yüce Allah, işte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin.'' buyruğuyla, Resulünün bu özlemini gerçekleştirdi ve artık bu ayetin indiği andan itibaren, Müslümanların Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'a yönelerek namaz kılmaları farz oldu. Ağırlıklı görüşe göre ehli kitabın bazı müfessirlere göre onların din adamları ve alimlerinin de bildiği ifade edilen gerçekten maksat kıblenin değiştirilmesi ile ilgili hükümdür. Onların Kâbe'nin kıble yapılmasının isabetli olduğunu nereden bildikleri hususunda değişik görüşler ileri sürülmüştür i̇bn Atiye bu hususta şöyle demektedir. Yahudiler ve Hristiyanlar, Kabe'nin ümmetlerin imamı İbrahim'in kıblesi olduğunu, dolayısıyla kendi kitaplarından da hakkında bilgi edindikleri, Hz. Muhammed'e uyarak Kabe'ye yönelmenin herkes için görev olduğunu biliyorlardı. Buna rağmen kıble değişikliğini tepkiyle karşılayarak yanlış bir iş yapmışlardır. Ayetin sonundaki, Allah onların yaptıklarından habersiz değildir cümlesi Ehli Kitabın bu yanlış tutumları ile ilgili bir uyarı ve tehdit anlamı taşımaktadır. Kıblenin değiştirilmesi ile ilgili kesin hükmün Allah'tan gelmiş olmasına rağmen Ehli Kitap bu değişikliği kabul etmemekte direndiler. Bir önceki ayetten de anlaşılacağı üzere onların bu direnişlerinin sebebi değişiklik hükmünün Yüce Allah'tan geldiğini bilmemeleri değil, bencillik, ırkçılık, taassup, ayrılıkçılık gibi olumsuz düşüncelerinin ve duygularının esiri olmalarıdır. Ancak değişiklik hükmü Allah'tan gelmiştir. Bu sebeple Hz. Peygamber ve ümmeti bu hükme uyacak ve artık asla Yahudilerin kıblesine yönelmeyeceklerdir. Esasen Ehli Kitab'ın iki kesimi olan Yahudilerle Hristiyanların bu konudaki uygulamaları da farklıydı. Yahudiler, Kudüs tarafına, Hristiyanlar ise Doğu'ya yönelerek ayin yapıyorlardı. Hz. Muhammed daha önce Kudüs'e yönelmişti ancak değişiklik hükmünün gelmesinden sonra sırf Yahudilerin hatırı için bu hükmü ihmal etmesi de mümkün değildi. Tanıma, bilme ifadesinden anlaşıldığına göre, kitap verilenlerden maksat özellikle Yahudi ve Hristiyan din bilginleridir. Onların tanıdıklarının ne veya kim olduğu hususunda tefsirlerde farklı açıklamalar vardır. Taberi'nin naklettiği rivayetlerin tamamına göre tanıyıp bildikleri şey, Mescid-i Haram'ın kıble olduğu gerçeğidir. Razi bu yorumu zayıf görmekte ve burada Hz. Muhammed'in peygamberliğinin kastedildiği yönündeki görüşü benimsemektedir. Çünkü a. bu ifadenin hemen öncesinde Hazreti Peygamber'e bilgi geldiğinden söz edilmektedir ki bu bilgi en genel ifadesiyle nübüvvettir. b. Kur'an-ı Kerim Yahudi ve Hristiyan kutsal kitaplarında Hz. Peygamber'in geleceğine ilişkin bilgi bulunduğunu haber vermekte fakat kâbe'nin kıble olacağına ilişkin böyle bir bilginin geçtiğinden söz etmemektedir. Şu halde, kitap ehlinin bilgi sahibi olduğu husus Hz. Muhammed'in peygamberliğidir. c. Ehli kitabın bir konuda vaktinden önce bilgi sahibi kılınmaları olayı bir mucizedir. Bu husustaki mucize ise Hz. Muhammed'in gerçekten peygamber olduğuna dair kendi kutsal kitaplarında yer alan bilgidir. Kıble değişikliği ise vahiy yoluyla bildirilmiştir. Vahye inanmak için öncelikle peygamberi kabul etmek gerekir. Ayette ehli kitabın o peygamberi kendi kitaplarında verilen bilgilerle pekala tanıdıkları, bundan dolayı da peygamberliğini kabul etmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Sonuç olarak Yüce Allah, Tevrat ve İncil'de Hz. Muhammed'in geleceği ile ilgili bilgi vermişti. Yahudiler de bir peygamber bekliyor ancak ırkçı ve bağnaz bir zihniyete sahip oldukları için onun kendi kavimleri arasından çıkması gerektiğini düşünüyorlardı. Bu sebeple Araplar arasından mütevazı bir aileden yetim bir çocuğun büyüyüp Allah tarafından peygamber seçilmiş olmasını hazmedemediler. Onun peygamberliğini, diğer tebliğlerini, bu arada kıbleyle ilgili yeni hükmü reddettiler. Böylece aslında kendi kutsal kitapları vasıtasıyla bilgi sahibi oldukları bir gerçeği de gizlemiş oldular. 147. ayette ehli kitap ne derse desin, asıl gerçeğin Allah katından ortaya konan bilgi ve hükümler olduğu belirtilerek, Hz. Peygamber'in şahsında Müslümanlar gerek kıble değişikliği, gerekse diğer dini ve sosyal konularda Yahudilerle Hristiyanların yanlış telkinlerine kapılarak kuşkuya düşmeleri yönünde uyarılmaktadırlar. Böyle bir uyarı 145. ayetin sonunda da yapılmıştı. Diğer birçok ayette de benzer uyarılar yer almakta olup, bütün bunlar Müslümanların yabancı kültürlerin etkisine kapılmadan öz değerlerini ve inançlarını korumaları gerektiği, ancak bu sayede ayakta kalabilecekleri gerçeğini, kafalara ve kalplere işlemeyi amaçlamaktadır. Özellikle Müslüman aydınların son yüzyıl boyunca Yahudi-Hristiyan fikir dünyasının etki alanına girerek, dini ve kültürel alanlarda kuşkucu, taklitçi ve giderek inkarcı anlayışlara kapılmaları ve bu yozlaşmanın doğurduğu kimlik bunalımları, bu bunalımların zamanla ahlaki, Sosyal, siyasi ve ekonomik çalkantılara ve krizlere dönüşmesi, Kur'an'ın bu uyarısının İslam toplumları için ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızın şimdilik sonuna geldi. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren